sorunu bence olabilir. Çünkü çok dışa bağımlılık var. Doğalgaz ve petrole özellikle. Ben Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu düşünmüyorum. Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de birçok alternatif temiz enerji kaynağı var. Kullanabileceğimiz bunlar jeotermal, rüzgar, güneş gibi. ki Türkiye'de bu açıdan gerçekten çok zengin bir ülke. Dışa bağımlılık tabii ki çok kötü. İleride daha büyük krizler olduğu zaman Enerji de önemli bir konu. Bundan kurtulmamız lazım. Doğal gaz iyi bir çözüm değil. Kendi kaynaklarımıza, kömür kaynaklarına dönülmesi lazım. Veya hiç olmazsa bir iki nükleer santrale ihtiyaç var diye düşünüyorum. Kaynaklarımızı kullanmadığımızı düşünüyorum. Rüzgar ve güneş enerjisini kullanabiliriz Türkiye'de. Çok daha verimli olarak kullandığımızda hiçbir şekilde dışarı bağımlılık gerekmeyecek. Tüketicisinden uzmanına Türkiye'nin enerji konusunda doğal gaz ve petrol ithalatı nedeniyle dışa bağımlı olmasından hemen herkes rahatsız. Bu mutabakat kaynakların çeşitlendirilmesi ve öz kaynaklara yönelim konusunda da kendini gösteriyor. Tartışmanın düğümlendiği noktada burası. Hangi kaynaklara yönelmek gerekiyor? Bu konuda görüşler muhtelif. Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Profesör Ergin Arıoğlu'na göre Türkiye enerji sorununu kömürle aşmalı. Ülkemiz özellikle Lint, 8 notta 4 milyar gibi e, önemli bir rezerviye sahiptir. Bunun büyük bir kısmı da gönül dediğimiz yani fizibilite hesaplarını dayandırabilecek ölçüde tonaşları ve teknolojik özellikleri tanımlanmıştır. İlk bu rakam Türkiye nüfusu ve Türkiye'nin büyüme temposuna cevap verecek bir yerli kaynağımız var bu kaynak akılcı ve ulusal bir enerji politikası içinde görev verildiği zaman kendine düşen payı güvenir bir şekilde ucuz bir şekilde ve bir de çevreye saygılı bir şekilde bu üretimi yapabilir Profesör Ergin Arıoğlu'na göre Türkiye su kaynakları açısından da çok zengin ama değerlendirlemiyor Türkiye ve Hakikaten kümürdeki gibi su kaynakları açısından da çok zengin. Bu tabiatın bahşettiği bir kaynak ve sınırsız ve yenilebilir bir kaynak. ve Dolayısıyla su açısından da bugün değerlendirilebilecek seviyede değiliz maalesef. Dolayısıyla hem yerli kaynak olan hem de çevre açısından bir sıkıntısı olmayan hem de pratik olarak sonsuz kaynak dediğimiz bir şey de biz buraya kullanmamız lazım. Fakat görüyoruz ki Yanlış politikalar sonucunda veya politikasızlıklar sonucunda su da gereken şekilde önemsenmemiştir. Halbuki su çok önemli, kömür çok önemli. Zaten bu ikisini iyi bir koordinasyonla değerlendirdiğimiz vakit Türkiye'mizin uzun soluklu enerji politikasını dışa bağımlı olmaktan tamamen kurtarabilir. Profesör Ergin Araoğlu Türkiye'nin alternatif enerji kaynakları olarak görülen güneş, rüzgar ve jeotermal zenginliğini değerlendirmesi gerektiği konusunda da talepler var. Uluslararası Sivil Toplum Örgütü Greenpeace'in İstanbul'daki Akdeniz kolunun enerji kampanyası sorumlusu Hilal Atıcı, petrol ve kömür gibi fosil yakıtlara bağımlılıktan şikayetçi. Atıcı, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek düzeyli olduğunu söylüyor. Yenilenebilir enerji potansiyelimiz... Şu andaki Türkiye'nin bütün üretiminin ve ihtiyacının 3 katı kadar. Yenilenebilir enerji kullanılabileceğimiz potansiyelimiz. 3 katı kadar. Aynı zamanda işte teknik potansiyel dediğimiz bir potansiyel de var. O yani 10 katını geçiyor. Bunlardan en önemlisi jeotermal ve güneş enerjisi. Jeotermal şu andaki sadece 2005'teki bizim enerji ihtiyacımıza eşit durumda. Jeotermalin Türkiye'de kullanılabilir olan potansiyeli. Bunun dışında güneş enerjisi aşağı yukarı yine aynı rakamlarda. Rüzgar enerjisi 55 milyar kilowatt saat, 3'te biri kadar şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan enerjinin. Greenpeace'in enerji kampanyası sorumlusu Hilal Atıcı'nın dikkat çekmeye çalıştığı yenilenebilir kaynaklar bazı uzmanlara göre ise yetersiz. Enerji konularındaki çalışmalarıyla da tanınan gazeteci Fırat Gazel bu görüşte olanlardan. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, enerji bürokrasisi de Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynağı olarak adlandırılan kaynakların Türkiye'nin enerji sıkıntısını giderecek ölçüde olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla da bu yatırımlara çok fazla bel bağlanmıyor. Yani gerek rüzgar enerjisine dayalı santraller, gerek güneş enerjisine dayalı santraller sadece az çeşitliliği sağlamakla ilgili politikaların içinde var. Yoksa Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yatırımların buradan gelmesi pek mümkün değil. Gazeteci Fırat Gazer'in bu görüşlerine Türk Avrasya İş Konseyi Başkanı Tuğrul Erkin de katılıyor. Erkin'e göre yenilenebilir kaynaklara mutlaka yönelmek gerekli. Ancak bu kaynakların Türkiye'nin enerji sorununu çözeceğini beklemek hayalden ibaret. Bir kere güneşi geçin yani güneşin daha gelişmesi için. Güneş şu anda 20-25 centlerde. O rakamların makul seviyelere inmesi için 10 senedir bekliyor insanlar. Rüzgar takvikatı genişliyor ve... Rüzgar da nihayet Türkiye'de yapılıyor, yapılmalıdır da. Ama nihayet bunun oranı %1, %2, %3 olacaktır. Yani bizim yapmayı düşündüğümüz 50 bin, 60 bin megavatlık santrallar dizisi içinde rüzgar enerjisi bir yer tutması mümkün değil. Fazla bir şey beklemek hayal. Hidrolik tamam ama hidrolik hesabı, Türkiye'nin bu açığı yani enerji açığı içinde hidrolik hesabı var. ki Hidrolik kaynaklar Türkiye'de. En iyi bilinen kaynaklardır. Ama bunları da devreye aldığınız takdirde Türkiye'nin sözünü ettiğimiz büyük enerji açığı önlenmeyecektir ve muhakkak öbürkülerinde yapılması gerekecektir. İş adamı Tuğrul Erkin'in nükleer enerji önerisi 40 yıldır Türkiye'nin gündeminde aslında. Son olarak 2001 yılında dönemin başbakanı Bülent Ecevit konuyu 15 yıllığına rafa kaldırdığını söylemişti. Ancak enerji sıkıntısı kendini gösterdiği anda aradan 5 yıl bile geçmeden nükleer enerji yine Türkiye'nin en çok tartıştığı konular arasına girdi. Nükleer enerjiye karşıyım tabii ki çevreye zarar veren her şeye karşıyım yani. Kesinlikle nükleer enerjinin Türkiye'ye gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nükleer enerji 250 bin yıl boyunca yok olmayan atıklara sebep oluyor. Nükleer santrallerde kazalar meydana geliyor ve çok az da bir ömrü var nükleer santrallerin. Tabii çünkü bütün gelişmiş sanayi ülkeleri nükleer enerjiyle enerji gereksinimlerini karşılıyorlar. Türkiye artık bir Avrupa topluluğu üyesidir. Sanayi için bu gerekli bir şey diye düşünüyorum. Nükleer enerji en temiz enerji şu anda dünyada. Nükleer enerji ne kadar güvenliği alınırsa alınsın, ne kadar büyük önlemler alınırsa alınsın illa ki bir gün bir tehlikeyle önümüze çıkacaktır. Bugün hala bile Karadeniz bölgesinde Çernobil'in yarattığı etkilerden bahsediyoruz. İstanbul sokaklarında rastgele konuştuğumuz tüketiciler büyük oranda nükleer enerjiye karşı. Ukrayna'da 20 yıl önce Çernobil nükleer santralinde meydana gelen kaza hala zihinlerde. Buna karşın fizik mühendisi Adil Buyan, nükleer enerjiye karşı bir dizi ciddi yanlış yön yargı olduğunu söylüyor. Şimdi soru, nükleer santralın maliyeti nedir? Muhalifler diyor ki 15-20 milyar dolar. E peki doğrusu nedir? 2-2,5 milyar dolar. Söküm maliyeti 5-10 milyar dolar. Peki doğrusu nedir? 300-400 milyon dolar. Peki çevre kirliliği yapar diyorlar. Doğrusu yapmaz. Elektrik maliyeti en pahalısıdır diyorlar. En ucuzudur. Nükleer santral patlayabilir mi? Herkes evet diyor. Hayır, imkansız. Nükleer santral patlamaz. Nükleer santral atom bombası olamaz. Peki Çernobil'deki ne oldu? O neydi? O bir kazaydı. Oradaki patlayan da buhar kazanı. Yani lokomotifin önündeki buhar kazanının patladığını düşünün. Patlayan o Yoksa nükleer reaksiyondan bir araykası yok. Peki Çernobil oldu işte binlerce kişi öldü. Hayır, Çernobil'de binlerce kişi ölmedi. Kaza anında 28 ölüm oldu. 20 yıl içerisinde de 22 tane ölüm olmuş. Fizik mühendisi Adil Buyan, Türkiye'nin nükleer enerjiye kesinlikle gereksinimi olduğu görüşünde. Toplamda Türkiye ulusal enerjisine dönebilmesi için tabii ki barajlar yatırmanı arttıracak ve kömür santrallarını arttıracak ama uzun vadede baktığınız zaman 10 yıl içerisinde onların da yeterli olmadığını görüyorsunuz. Yani Türkiye'nin toplam enerjisinde bir müddet sonra onların da yer etmeyeceğini, fazla yer tutmayacağını görüyorsunuz. O zaman aradaki fark neyle kapanacak? Tabii ki nükleerle kapanacak. Peki biz 2006 yılında bunu düşünürken 1976'larda, 80'lerde bizim bu düşüncemizi Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya bunlar uygulamış. Bandis Adil Buya'nın görüşleri. Greenpeace Enerji kampanyası sözcüsü Hilal Atıcıysa nükleer enerjinin başka maliyetler de içerdiğini söylüyor. Bugün kömür de kullansak, işte nükleer de olsa bunların dışsal maliyetleri dediğimiz çevresel maliyetleri yani şey doktor parası diyelim. Tarımda e, ciddi kayıplar gibi bu tip kalemlerin Enerji maliyetlerine eklenmesi gerekiyor. Eklendiği zaman gerek nükleerin, gerek kömürün, gerek fosil yakıtların kullanıldığı diğer enerji alanlarında maliyetlerin ciddi anlamda yükseldiğini görüyoruz. Greenpeace'ten Hilal Atıcı'nın bu görüşlerine karşın nükleer enerjinin Türkiye için şu anda gereksiz olduğunu savunan pek çok uzman da bu alandaki araştırma geliştirme çalışmalarının sürmesinden yana... Ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Tacider Seyhan. Türkiye bu teknolojiyi tanımak zorunda bir kere. Ben nükleer teknolojinin ARGE çalışmalarına karşıyız demiyorum. Mutlaka yapılmalı. Türkiye bu teknolojiye sahip olmalı. Ama Türkiye'deki yerli kaynaklar şu anda bu ülkenin enerji ihtiyacını çözmeye yeterlidir. Bugün için nükleer santrali gündeme taşımanın mantıklı hiçbir açıklaması yoktur. Ama bir 50 yıl sonra fosil yakıtlar bitecek, Türkiye enerji kaynaklarını gözden geçirir. Sanayide rekabet edebilmesi için nükleeri yeniden, argesini geliştirdikten, e, tekniğe sahip olduktan sonra kendi enerji gündemine koymak isterse buna kimsenin mantıksız deme e, şansı olamaz. CHP Milletvekili Tacidar Seyhan İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinden Meclis Enerji Kamu İktisadi Teşekkürleri Alt Komisyonu Başkanı Hüsnü Orduysa Türkiye'nin nükleer enerjiye ihtiyacı olduğu görüşünde olanlardan buna karşın aceleci davranılmaması uyarısında bulunuyor. Üst ütesiz, nükleer enerji ile ilgili de Türkiye planlamalarını ve bu süreci iyi yönetmesi lazım. Ama yine şu anda yine bunu ifade etmek istiyorum. Biz işte bunu açıklayalım. İstim arkadan gelsin, kervan yolda düzülür düşüncesiyle gitmememiz lazım. Yükreer enerji, bir şüphesiz gelişmişlik açısından, teknolojisi açısından, Türkiye açısından da uzun vadede yapılması gereken bir yatırım olarak görüyoruz. Ama bu yatırımın küresinin 8-10 yıl... Civarında olduğunu düşünürsek, burada kuracağımız bir planlamanın ve enerjimiz en az Türkiye şartlarında bence bir 10-11, 12, 13 seneye kadar gidebilecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. AK Parti milletvekili Hüsnü Ordu'nun tartışmaya açık olduğunu söylediği konulardan biri de milyarlarca dolara mal olması öngörülen nükleer enerjiye yatırımı kimin yapacağı sorusu. Türkiye'de Dünya Bankası'nın desteğiyle 2001 yılında çıkarılan bir yasaya göre enerji yatırımları devlet eliyle yapılamıyor. Peki ne yapmalı? İktidar Partisi Milletvekili Hüsnü Ordu. Gelsin işte bu özel sektörü yapsın dersin bugünkü kursal mevzuatlarla, bugünkü yasal düzenlemelerimize, dünyada hiçbir özel sektör bu denli yani bunun aşağıda bir 1 milyon 800 bin dolar, 2,5 milyon dolar olduğunu ifade edebilirsek Gelip yapabileceği kanat nedeni böyle bir şey yok. Yerli sermaye zaten hiç yapamaz mıyım. Dolayısıyla altyapının daha evvelde her şeyle hazırlanması lazım. Bu işin ben çok aceleye getirilerek daha sonradan daha farklı sınıflar yaşamamamız gerektiğine inanan bir milletvekiliyim. İktidarımızın da böyle düşündüğünü zannediyorum. Hükümetimizin de böyle adımlar atması gerektiğine inanıyorum. AK Parti milletvekili Hüsnü Ordu, Türkiye'nin yılda 4-5 milyarı bulan enerji yatırımları yapması gerektiğinin de altını çiziyor. Ancak bunun için yatırım ortamının düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor. Özel sektör temsilcileri de bu görüşte kurduğu doğal gaz Türkiye'nin elektrik enerjisi tüketiminin %15'ini karşılayan Enka Holding'in enerji koordinatörü Özkan Ağış, hükümet politikalarının yatırımcının kafasını karıştırdığını düşünüyor. Mesela nükleer santraller konusu, yani nükleer enerji kurulması düşüncesi doğru bir düşünce olabilir. Ama bunun için yaptığını çok iyi açıklamalı ve bunu bundan önce yapılan nükleer santral ihallerinde olduğu gibi iptal etmemeli. İptal edilmeyecek şekilde bunun da kanununu çıkarması lazım. Nükleer enerji kanunu çıkmadan bundan sonraki nükleer santral ihallerine. Yabancıların özellikle gireceklerini ben hiç zannetmiyorum. Çünkü bundan önce milyonlarca dolar, para harcadılar ve hepsi rafa kalktı. Enco Holding yöneticisi Özkan Ağaş'ın görüşleri böyle. Peki hükümet ne yapacak? Gazeteci Fırat Gazel. Türkiye burada bir tercih yapacak. Ya bugüne kadar attığı bu adımları geri alacak. Yani elektrik piyasası kanunun getirdiği sınırlamaları kaldırarak yeniden kamu yatırımı sistemine geçecek. Ya da nükleer sistemin özel sektör tarafından yapılması için çok farklı teşvik sistemleri geliştirecek. Göründüğü kadarıyla hükümet bu yasayı değiştirecek bir şekilde. Yani yasa değişecek ve sadece özel sektörün değil kamunun da enerji yatırımları yapabilmesinin öne açılacak. Ve bu çerçevede de ondan sonra nükleer santraller için düğmeye basılacak gibi duruyor. Gazeteci Fırat Gazel'in görüşleri. Görünen o ki tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enerji konusu daha uzun yıllar gündemde kalacak. Ve enerjiye her yıl daha fazla yatırım yapmak durumunda olan Türkiye'de yönelinmesi gereken kaynak tartışması da kolay kolay son bulmayacak.